abdestten sonra okunacak dua. A. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anhun merfu hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin abdestinden sonra Allahümme gfirli zenbi ve vesiali fi dâri ve bârikli fi rizqi. duasını okuduğunu işittim. Buyurulmuştur. Evinde abdest alan bu duayı okur. Yani Allahümme günahlarımı ört, evimi genişlet, rızkımda bolluk ve bereket ver demektir. B. Sevban ve Ebu Sa'id-i'l-Hudri radıyallahu anhuma'nın merfu hadislerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel abdest aldıktan sonra abdestin bitiminde Subhanek Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahtike la şirike leke وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك أستغفرك وأتوب إليك اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون Diyen kimseye cennetin 8 kapısı açılır diledi kapıdan girer buyurmuştur yani اللهم seni hamdü sena ettiğim halde bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Şüphesiz senden başka azabından korkulan, zatıyla yahut nimetiyle sevilen ve Rab olması sebebiyle tapınılan hiçbir mağbud, eşit müessir, maksud ve mahbub olmadığına, hiçbir ortağın olmaksızın zatında sıfatında bir tek olduğuna, kalbimle tasdik, dilimle ikrar etmekle şehadet ederim. Ve yine şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de kulun ve rasulün olduğuna, kalbimle tasdik, dilimle ikrar etmekle şehadet ederim. Senden günahlarımın mağfiretini dilerim. Günahlardan pişman olarak sana dönüyorum. Allahumme, beni tövbesi kabul olanlardan kıl. Kalbi ve bedeni temizliğe muvaffak olanlardan kıl. Ve beni üzerlerinde hiçbir üzüntü, korku olmayan salih zevatlardan eyle demektir. Abdestten sonra A ve B dualarından biri ya da her ikisi okunabilir.